Matematik Hikayeleri Hazırlayan ve sunan Tosun Terzioğlu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 Soğuk, karanlık ve cansız bir yerindedir. Bakın 33 yıl önce yazılmış bir yazında Çetin Altan ne diyor? Zannediyorum güzel bir gündü. Kendisi belki okuldaydı, beş yıldır, belki başka bir yerdeydi ama şöyle diyor yazında: Uzun karanlık bir koridor, 25 mumluk ampuller. Tolstoy cebir imtanda iyidir. Koridorda bir aşağı, bir yukarı. Tolstoy iyidir cebir imtanda. Ne diye kapattılar beni buraya?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 Ee, devamlı gökyüzü gözlemleri yapmış. İlk önce e, Danimarka'da kendisine ait bir adada, daha sonra da imparatorun çağrısı üzerine gittiği Prag çekildi. Ve defterlerce defterlerce gözlem verisini kaydetmiş. Yeni bir model getirmemiş, hatta Kopernik modelini de beğenmemiş, ee, hala Ptolome modeli etrafında, onu ufak değişikliklerle ...kanıtlamaya e, çaba göstermiş. Ama... ...veriler var. Veriler Ptolome modeline uymuyor. E, daha sonra kendi asistanı olan... ...Kepler'e bu defterlerini... ...ölmek üzereyken teslim etmiş. Kepler iyi bir matematikçi. çağının iyi matematikçilerinden. İşte Kepler... ...1600'lerin başında... ...1605-1609 arasında... ...üç önemli...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 Yani kendisinden 1800 yıl önce yaşamış bir matematikçi. Evet, Pergeli Apollonius. Belki bugünkü derimizin ana konusunu olarak buna alalım, başlayalım. Pergeli Apollonius, e, Antik çağların Arşimet ve Öklitle beraber en önemli üç matematikçisinden biri. Kendisi bir ara İskenderiye'de çalışmış, ama hep Pergeli Apollonius olarak bilinmiş.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 Kitabın başlıyor. Sekiz kitap diyoruz. Esasında elimizde bugün farklı dillerde de olsa sadece yedi kitabı var Apollonus'un. Sekizinci kitabı çok eski çağlarda kaybolmuş. Ama sekiz kitap yazdığını Apollonus'un ön sözünden biliyoruz. Bu kitapçıkların ilk dördünde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 elipsi, hiperbolu, parabolu incelemiş, bunların yeni özelliklerini teoremler halinde ortaya koymuş, bir parabolun, bir elipsin nasıl çizilebileceğini, bunların birbirlerine ne zaman teğet olacaklarını yani tam ne zaman sadece değecekler, değebeleceklerini e, çok hoş teoremler olarak ispat etmiş ve bunları da e, işte son dört kitabında toplamış. Bu kitaplar tabi eski Yunanca.